Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Raziyallahu Anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Mushaftan da takip etmek isteyenler Mushaf'ın 44. sayfasını açacaklar. Bakara suresinin 266. ayet-i kerimesini bulacaklar. Geçen haftalarda Geçen derslerimizde de olduğu gibi yine sadaka konusu işlenmeye devam ediyor. Ard arda gelen ayetlerin en çok üzerinde durduğu konu yardımlaşma konusudur. Rabbim buyurur: Ey eveddü ehadukum entekune lehu cennetun min nahilin ve anabin tecrimin tahtihel enharu. Lehum fiha min kulli semerati ve asabehul kiberu ve lehu zurriyetun asa b sarun fihin Narun Fakat kezalike yübey inlahuleküül aat ile hallkum tetefekkar bundan önceki içine ayet kelimelerde Rabbim kazandığı malından kelimesinde kullanmış Rabbimizin size verdiği maldan veya size verdiğimiz rızıktan infak edin cümlesi de kullanılmış. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Allah'a aittir. Bunu bir kere bilelim. Ve mimma razaknahum yunfikun ayet-i kerimesi bunu ifade eder. Elimiz bize ait değil, biz yapmadık. Allah celle celalühü yarattı. Yediğimiz buğday bize ait değil. Toprakla bitiren o, yetiren o, getiren biz. Getiren eli de yaratan Allah Celle Celaluhu. Bir tarafta her şeyin Rabbimize ait olduğunu biliyoruz. Sonra Rabbim Kur'an'ında koyduğu kurallarla bize mülkiyet hakkı da tanıdığından mallarınız ve mallarımız kelimesini kullanmış bizim içinde. Bu ifadelerde mülkiyet hakkının insanlara ait olduğunu Rabbimiz Kur'an ile bildirmiş oluyor. O sahip olduğumuz veya Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu nimetleri yalnız değil, ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmamızı ister. Ve der ki, Sizden biriniz bir bahçesinin olması, bahçesinde hurma ağaçları, üzüm bağları olsa, o ağaçların ve üzüm çubuklarının altından sular aksa ve o bahçede meyvelerin her çeşidinden olsa derken adam ihtiyarlaşa, ihtiyar ama Zayıf, daha çelimsiz, yani çelimsiz değil, küçük yaşta çocukları da olsa. Bu adam ister mi diyor, şöyle bir şey olsun. Tam ağaçlar meyveye durmuş. Böyle bir mevsimde bir acı rüzgar esse, rüzgarın içerisinde de kavurucu ateş olsa da, o bahçe yansa bitse, bunu kim ister? Kimse istemez bunu. Yeryüzünde bunu Müslüman da istemez, kafir de istemez bunu. İşte kafirin yaptığı bu diyor Rabbim. İşte bu. Adam 70 yıl çalışıyor, 100 yıl çalışıyor ömrüne göre. Ve bütün yaptıkları Kendine ateş olarak dönüyor Kendisine ateş topluyor kafir Niye? E Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'ın yarattığına kul olmuş Allah için vermesi gerekirken Allah için değil de Desinler diye vermiş Gösteriş için vermiş Belirli bir makama ulaşmak için Dağıtmış Belirli bir rutbeyi elde etmek için Dağıtmış Ona buna saçmış savurmuş ama O saçıp savurmaların da hedefinde Şu makama geleyim Şu hazineyi hortumlayayım Şu rutbeyi elde edeyim gibi işlerde kullanmış İşte Nefes Son nefes bittiğinde Yaptıklarının Hepsini karşısında Bu adam ateş olarak Görüverecek Bunu kim ister istemez Tıpkı dünyada örnek verdiği gibi Rabbim Bahçe bir tarla alıyorsunuz Ona su getiriyorsunuz Her çeşit meyveyi Ekiyorsunuz Fidanlar tam meyve verecek hale geliyor Ve yatağınızda yatıyor Ölümünüzü bekliyorsunuz Çocuklarınız da etrafınızda cıvıl cıvıl Gönlümüz biraz rahat Çocuklarıma bunlar kalıyor Bunların istikbali iyi diyorsunuz Ama gözünüzün önünde bir yangınla Bağınızda bahçenizde evinizde yan veriyor bunu kimse istemez değil mi? İstemez. İşte inkarla, başa kalkmayla amelleriniz de boşa gidiverecek. Yaptığınız ameller, iyilikler inkarla boşa gittiği gibi başa hakmalarla da boşa gidiverecek. Rabbim diyor ki Kedâlike yübeyyünullâhu lekümül âyâtile âlleküm tetifekkörün Yahu düşünesiniz diye Allah ayetlerini Size açıklıyor diyor açıklıyor. Evela iman edin Allah'a kul olun Kullar arasında yardımlaşın Mülk Allah'ın Mülk Allah'ın dilediğinden alıyor Dilediğine veriyor Sizi de diyor imtihan ediyor Yani verdiklerine diyor ki sen de ona ver Hadi bakayım bir Benim sana verdiğim gibi Sen de ona ver hadi bakayım bir Vereceksin Ama Güzel bir tavırla vereceksin. Verdikten sonra başa kalkmayacaksın. Niye başa kaçı kalkacaksın? Bak, kalkma hakkını nereden buluyorsun? Senin değil ki. Rabbimin verdiğinden veriyorsun. Hani düğün evinde kazanın başında kepçeyle millete yemek dağıtan adam yemek alanların başına kalkma hakkı ve selahiyeti olur mu? Olmaz. Niye? Yemek düğün sahibinin, o kişi orada görevli, e, malınız da Allah Celle Celaluhun, lehu mülküs semavati vel arz, lehu ma fis semavati ve ma fil arz, diye ayetel kürsü ile her gün okuyorsunuz, mülk onun, siz de kepçeyle kendinize, çocuklarınıza, eşinize, dostunuza dağıttığınız gibi, çevredeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtmakla görevlendirilmiş, bir insansınız. sness. Yaa iyya aladin min ziybat ma kesab ve min ma axrajna l-kum min al-arz, vla minhu, t-nfigona, vlas tum b illa antum idzufih, vla b-alamu an ganiyun hamid. Ey iman edenler, Kazandıklarınızın iyilerinden, Kazandıklarınızın iyilerinden, Ve, Sizin için yeryüzünden çıkardıklarımızdan, Siz de dağıtınız. Yani ihtiyaç sahiplerine veriniz. Sizin için yeryüzünden çıkardıklarımız, Bunlar nedir? Toprak mahsulleridir. Zirai mahsullerin hepsine bunu kelimeyi kullandığı gibi Rabbimin petroldür, altın madenidir, kömür madenidir yani madenlerdir, ormanlardır. Hepsi yeryüzünden, denizden çıkan mahsullerdir. Bütün bunların e, zekatları ve sadakaları fıkıh kitaplarımızda belirlenmiş. Bunları verin. Ama verirken bir şeye de dikkat edin siz kazandığınızın iyisinden verin diyor Rabbim. İyisinden verin. Kur'an bunun üzerinde çokça duruyor. Len tenalul birra hatta tunfiqu minma tuhibbun. Sevdiklerinizden infak etmedikçe İyi insan olamazsınız diyor Rabbim. Sevdiklerinizden, yani yediklerinizin sevdiğiniz hangisi ise, giydiklerinizden sevdiğiniz hangisi ise onları vereceğiz. Sevmediklerimizi dağıtıyoruz biz. Onun için bizim köylümüz iyidir aslında. Hani keçisinin zekatını vereceğinde, koyunun zekatını vereceğinde. Ağılın başına duruyor Ve çıkmasını sağlıyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40 diyor 40'cıyı veriyor 40'cı yani kapıdan çıkarken iyisi veya e, kötüsü olabilir, ortası olabilir Şöyle bir bakacak olursa iyisini vermek bazen kendine dokunuyor Zorluk çekiyor orada Diyor ki kapıya durayım. Fakirin şansına hangisi çıkarsa diyor. Orta yollusu, kötüsü yani zayıfı veya iyi besilisi. Hangisi denk gelirse onu veriyor. Halbuki şunu yapmak lazım. Şöyle sürünün içerisine girip en seçkinlerini, iyisini diyor Rabbim. Ve bunu da verirken içimiz cız etmiyor biraz da keyifle verebiliyorsak, o zaman daha iyiyiz biz. İmani açıdan daha iyiyiz biz. Şöyle bir verişe meyletmeyin diyor Rabbim, niyet etmeyin, yönelmeyin diyor haddi. Kötüsünü vermeye yönelmeyin. Malınızın içerisinde şöyle sürüye bakıp, veya tabii ürettiğiniz neyse köylünün ben o kapıdan çıkışını hangisine rastlarsa onu verdiğini bildiğim için onu misal verdim. Dükkanınızda bazı insanlar mesela manifaturacı işte kaç yıldır satamadığını zekat olarak veriyor. Veya konfeksiyoncu satamadıklarını zekata ayırıyor. Bu doğru değildir. Bu doğru değildir. En son aldıklarınızın, en çok piyasa yapanlarını zekat olarak verebilirseniz Rabbimin bu tavsiyesine uymuş olursunuz. Verdiğinizi size verilmiş olsaydı, bir de onu bize örnek veriyor Rabbim. Bu size verilseydi, diyor şöyle yani vücut, gözünüzü hafif şey itmeden, yummadan alabilir miydiniz diyor. O size verilseydi durumunuz ne olurdu? Onu da göze, göz önüne alın diyor Rabbim. Ve lestum bi ahidihi illa entuvmidu fihi Gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyi vermeyin anlamında söylüyor Rabbim. Yani verirken sevdiğinize veriyormuş gibi davranın. Alırken sevdiğinizden alıyormuş gibi davranın. Ölçü bu olsun. Annenize hediye ediyormuş gibi Eşinize sev, hediye ediyormuş gibi Veriniz Ona göre seçersiniz o zaman sizde Yani iyisini seçersiniz Rabbim iyisini vermemizi de emrediyor burada Ve alemu ennallâhe ganiyun hamid İyi bilin ki Allah ganidir Sizin verdiklerinize muhtaç değildir Sizin övmenize de muhtaç değildir Zaten kendisi övülmüştür Şeytan, "Size fakirliği ve kemalükün pisliğini emreder." Şeytan size hep fakirliği vadeder. Fakirliği hatırlatır hep. Telkinde bulunur. Ve size de hep cimriliği emreder. Fuhşiyatı emreder. Fuhşiyatın içerisinde fuhuş kelimesini kullandığımızda biz hemen zina ve zina çevresinde dolaşanları hatırlarız. Doğrudur ama cimriliğin de fuhştan olduğuna işaret eder ayet-i kerime. Cimrilik de öyle kötü bir şey. Fuhşu da cimriliği de şeytan emreder diyor Allah Celle Celalühü. Rabbim ise vallahu ye'idukum mağfireten minhu ve la. Allah Celle Celalühü ise ma affı ve de lütfu vadeder. Vallahu vasîun alîm. Allah her şeyi kuşatandır, her şeyden zengindir, zengin edendir, her şeyi bilendir. O Allah celle celaluh. Hani hayatımızda olur. Hocam ben şeytanın vesvesesine inanmam. Ya nerede hiç kulağıma benim öyle bir ses gelmedi Der bazılar. Peki hayatınızda hiç olmaz mı Hatta her gün olur bu Bir ihtiyaç sahibi insanı duydunuz Tanıdığınız biri Çok zor durumdaymış Aklınızdan geçiyor Buna şu kadar bağışta bulunayım Kurtarayım veya kurtulmasına yardım edeyim diyorsunuz O tarafa doğru yürüdünüz Derken ya o kadar değil de yarısı kadar olsun Derken bir yarısı kadar daha olsun Diye bir ses geliyor ya işte o İşte odur Şeytanın size vaat ettiği odur Vesvesesi dediğimiz şey odur Bu da bizim her gün hayatımızda olur Yalnız para düşünmeyin yani Filana şöyle bir iyilikte bulayım, bulunayım Ya onunla olan e, aramızdaki kırgınlığı kaldırayım Gideyim bir ziyaret edeyim Diyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz veya otobüse biniyorsunuz Giderken ya olur mu ama o sana şöyle yaptıydı, böyle yaptıydı, şunu dediydi, bunu dediydi Şimdi bak gördün mü hatasını anladı da geldi diyecek Derken yoldan döndürür bazen sizi işte şeytanın vesvesesi dediğimiz şey bunlardır. Allah da af bağışlıyor. Allah da lütuf bağışlıyor. Yani ver fakir olmazsın. Vermekle fakir olan yeryüzünde olmamış bugüne kadar. Verirken fakir olan yok. Yü'til hikmete men yeşâ'u. Allah dilediğine hikmeti verir ve men yutele hikmete faqad utiye hayran kime de hikmet verilirse ona pek çok hayırlar verilmiş olur ve ma yedzekru illa ulul elbab ancak akıl sahipleri nasihat alır ancak akıl sahipleri düşünür ancak akıl sahipleri ibret alır diyor Allah Celle Celaluhu. Burada hikmeti peygamberlik olarak alacak olursak, Allah hikmeti dilediğine verir. Yani Musa Aleyhisselam'a niye vermiş? Mekkeli müşriklerin şaşırdığı gibi, Efendimiz'e diyorlar ya, Yahu peygamberliği Allah madem verecek de sana niye versin? Sen bu şehrin en zengini değilsin. En güçlüsü de değilsin. Eğer Allah peygamberlik vereceği olsaydı ya Mekke'nin en ileri gelenlerine veya Taif'in en ileri gelenlerine verirdi diyor. Ayet-i Kerim'e böyle haber veriyor. Gariyeteyni azim ayetinin ifadesinde bu. Şu iki şehrin ileri gelenlerinden birine verirdi. Sana niye versin? Diyorlar. Böyle bir itiraz var. Rabbim de diyor ki Allah bu peygamberliği Dilediğine verir Diyor Kimi de dilemişse Hayrın tamamı ondadır zaten Peygamberlerdir Bir İki İyi ile doğruyu iyi ile kötüyü Doğru ile eğriyi Ayırt etme Özelliğidir demişler Hikmet Doğru bir kere Kur'an Eskiden İncil, daha önce Tevrat. Yani Rabbimin kelamı en doğruyu öğretir. Kur'an çizgisinde öylesine gönül işlenmiş, incelmiş, hassas terazi haline gelmiş ki, karşılaştığı olayları anında kavuruyor. kavramak yeterli değil, çözüm üretiyor. İşte buna da hikmet diyoruz. Ve onun da başı hepsi bunları bir insan meydana getirecek olursa o da o insanda Allah korkusunu meydana getirir. Her olayın arkasında Allah Celle Celalühün gücünü, ilmini, sanatını gördü mü bu adam kendi üzerine döşen görevi yerine getirir. Sonrasına karışmaz. Yağmur yağıyormuş, Allah'tan gelmiştir. Benim görevim, evimi, insanımı, insanlarımızı sel felaketinden korumak, evleri sağlam yapmak, sele vermemek, yele vermemektir. Bora esiyormuş, olsun Allah'tandır. Vardır bir hikmeti. Denizler dalgalanmış. Hiç karışmayız. Biz kaptan olarak gemimize sahip çıkarız. Vay gün kötü bir gün geçirdik. Onu demeyiz. Kar yağsa da, yağmur yağsa da, kıtlıklar meydana gelse de, güneş kavursa da, vardır bir hikmeti deriz. Ama biz kıtlık dönemlerinde, Ekmeğimizin bir parçasını bin parça yapar, böleriz. Çevremizdeki insanlarla paylaşırız da yine şikayetimiz olmaz. Hikmet bu. Fakat görevimizi yaparız yalnız. وَمَا يَنْفَقْتُمْ min نَفَغَةٍ اَوْ نَذَارُتُمْ min نَذِرٍ فَاِنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُهُ Yaptığınız her türlü yardım veya adadığınız her türlü adağı Allah bilir. Ve maliz zalimin min ensar, zalimlere hiçbir yardımcı yoktur diyor Rabbim. İn tübdü s-sadaqâti ve in tukfûhâ ve tü'tühel fukarâ efehü ve hayrun lekum. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Eğer sadakalarınızı, özellikle zekatınızı açıktan verirseniz, ne iyi. Eğer onu, yani yaptığınız iyiliği gizlice verecek olursanız, bu sizin için daha hayırlıdır diyor Rabbim. Şimdi bunu bir açıklama maiyetinde 274. ayet-i kerimede de gelecek. Elledeyne <gülüyor> yunfikune emvalahum billeyli ven nahari <gülüyor> sirran ve alaniyeten felehum ecruhum 'inde rabbihim ve la havfun aleihim ve lahum yahsenun ayet-i kerimesinde mallarını dağıtıyorlar ama geceleyin dağıtanlar, gündüz dağıtanlar gizlice dağıtanlar, göstere göstere dağıtanlar. Onlar için Allah katında mükafat vardır diyor. Bu ayete uymak için Hz. Ali radıyallahu anh diyorlar, dağıtacağını dörde ayırdı, geceleyin verdi, gündüz verdi, gizlice verdi ve bir de çok açıktan verdi. Herkesin göreceği şekilde. Bu herkesin göreceği şekilde kelimesini, اِنْ تُبْدُسْ صَدَقَاتِ Kişi onu teşvik açısından verecek yalınız. Yani diğer insanları da yardımlaşmaya teşvik niyetiyle verirse iyidir bu. Yoksa benim verdiğim herkes görsün diyecek olursa o sadakasını yele vermiştir. Gider, boşa gider. Yukarıda geçen ayet gelmeye kerimeye göre. Besleyip büyüttüğü bahçesine yangın düşen adam gibi Boşa gider işleri Veya kayanın üstüne yağlan yağmur gibi Hiçbir şey bitmez Yok olur gider Aynen böyle olur Teşvik için açıktan yardım verebiliriz Ama Rabbim diyor ki gizli vermeniz sizin için daha hayırlı olur Allah sizin ve in tukufuha ve tuttuha fakara fe fe khayrun ve yukefferu ankum min seyyatikum. O Allah Celle Celalü sizin kötülüklerinizi, günahlarınızı örter, affeder. Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Rabbim. Leise aleyke hüdahum velakin Allahu yehtime men ve ma tun fiqumin khayrun felevan fiskum ve ma tünfiqun elli bträi ve tilâh, ve ma tünfiqum in xayrin yufe ilekum ve Onların imana gelmeleri sana ait değildir. Onları yola getirmek sana ait değil. O Rabbim'in işi. Hidayet Rabbim'dendir. Biz Rabbim'in kelamını o insanlara tebliğle görevliyiz. Doğruyu anlatmak, yasaklardan sakındırmakla görevliyiz. Hidayeti veren Allah Celle Celaluh'tür. Efendimizin de görevi o değil. Kimseye hidayet veremez. Matın figun ne ille bit Siz ve Matn figune ille eille Siz Allah için verirsiniz Allah'ın rızasını kazanmak için verirsiniz. وَمَا تُنْفِقُوا hayrin خَيْرٍ فَلِي Onlar önce bu cümle geçmişti. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِي أَنْفُسِكُمْ Verdikleriniz sizin kendinizedir diyor Rabbim. Verdiğiniz hayırdan, hayır ki burada mal manasına, maldan verdikleriniz ama hayır kelimesinin kullanılması, zaten mal yeryüzünden seçerek elde ettiğimizdir bizim. Hani taşlardan taş seçiyorsunuz, ev yapıyorsunuz. Tuğlalardan tuğla seçiyor, yeni evimizi yapıyorsunuz. Efendim, paralardan parayı seçiyorsunuz, koyuyorsunuz. Yani seçme ile hayır kelimesinde seçme kelimesi de beraberinde var. Hayır da yapılan bütün eylemlerin en iyilerini seçilen, en iyilerine hayır kelimesinde kullanıyoruz. Kur'an'da birçok yerde hayır kelimesi mal olarak kullanılır. Yani maldan o dağıttıklarınız sizin kendinizedir. Bakınız bu cümle de çok önemli cümlelerden. Birine yardım ettiniz, siz adama yardım etmediniz aslında. Kendinize yardım ettiniz. Hani Efendimiz'e gelmiş bir tanesi demiş, Ya Resulallah kalbimin katılığından şikayetçiyim. Katı kalpli bir adamım diyor. Efendimiz de diyor ki, yetimin başını okşa, fakirin karnını doyur diyor. Ne demek bu? Yaptığınız iyilikle kendinizi tedavi ediyorsunuz aslında. Bunun üzerinde yeniden bir durmamız lazım bizim. Çağımızın bilgisiyle de anlamaya çalışmamız lazım. Hani bazen doktorlarımız filan araştırma merkezleri dediler ki çevresine yardımcı olan insanların beyinleri şöyle bir salgıda bulunur. Ve şu şu şu şu hastalıkların da tedavisini yaparmış veya hastalığın gelmesini engellermiş gibicesine e, açıklamalarda bulunurlar. Rabbim diyor ki, malınızdan karşılıksız olarak kimseye başa kalkmadan, eziyet etmeden verdikleriniz sizin kendiniz içindir diyor. Ve siz bunları Allah için veriyorsunuz diyor. Ve Allah için verdikleriniz Allah tarafından karşılığı Size verilecektir Ve size hiçbir şekilde Haksızlık Yapılmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu Karşılığı kat kat Rabbimizden verilecek Ve verilenler bize verilecektir Öyle olunca Kişi yaptığı yardımın Kendisine yardım olduğunu Bilirse Başa kalkmaktan vazgeçer. İyilikler yapanlardan eylesin. Kendimize iyilik yapan, çevremize iyilik yapan, iyi düşünen, iyi söyleyen, iyi hareket eden insanlardan eylesin. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.